Oh, oh, oh, oh, I love Hoş geldin kırk açıktı Dirdim dirdim geride öldüm Dostlar bizi bıraktı Kaldım yoruldum bilmezdim Hoş geldin kırk açıktı Dirdim dirdim geride öldüm Dostlar bizi bıraktı çoktum bu ben sana Hikayenin Kadın halinden. Herkese merhaba. Özlem Yalçınkaya ben. İyi bir akşam üstü diliyorum hepinize. Geçtiğimiz hafta bir duruşma programı yapmıştık. Durant'in son Durant Dink davasının son duruşmasıydı bu. Ve burada davanın müdahilacı avukatlarından Arzu Hanım vardı. Bu hafta yine bir aslında duruşma ve mahkeme konusuyla ama bambaşka bir alanda birlikteyiz. Bu dönem böyle. Çünkü ikisi de birbirinden farklı ama ikisi de çok önemli iki faktiye şey tekabül eden davalar var çünkü sürmekte olan. Bu da KCK duruşmaları aslında. KCK operasyonlarının duruşmaları. Bu duruşmalar başladığından beri yani 18 Ekim tarihinden beri aslında gözümüz kulağımız Diyarbakır Altınoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Çünkü oradaki duruşmalar sadece adli olarak tanımlayabileceğimiz duruşmalar ve öyle algılayabileceğimiz duruşmalar değil. Siyasi bir tarafı da var, tekabül ettiği siyasi bir taraf da var. Bu bugün Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri olan Kürt meselesinde bir dönüm noktası haline gelmiş durumda. Özellikle de Kürt meselesinin demokratik yollarla, Çözümü, Kürt meselesinin demokratik alanda tartışılabilir hale gelmesi ve sürecin şiddetten arınması, sürecin şiddetsiz bir şekilde karşılıklı müzakere edilebilir, konuşulabilir hale getirilmesi anlamında bir köşe taşı oluşturdu bu davalar. Bundaki en önemli etken de tabii aslında en başından beri yani 14 Nisan 2009'dan beri ee, yaklaşık 1500 civarında e, Kürt siyasetçisinin, e, politikacısının, akademisyen, aktivist, e, e, avukat ve benzeri çeşitli alanlardan e, Kürt e, siyasetçilerin diyeceğim ya da bu alanda e, faaliyet gösteren kişilerin gözaltına alınmış, tutuklanmış olması. Ama özellikle de e, bizi hani optimist olmaktan iyice uzaklaştıracak olan şey 24 Aralık... E, günü e, aralarında seçilmiş belediye başkanlarının da olduğu yani son dalgada e, gözaltına alınan siyasetçilerden aralarında seçilmiş belediye başkanlarının da olduğu grubun ellerinde kelepçelerle ve tek sıraya e, dizilerek e, ma şey, e, mahkemelere getirilmesi ve daha da önemlisi bunun e, medyaya servis edilmesi. E, oldu. E, bu metaforik olarak da çok anlamlı tabii e, ve çeşitli şekillerde okunabilir. E, bu anlamda gözümüz kulağımız Diyarbakır'dayken e, ve süreç devam ederken e, çok değerli iki konuğumuz var. E, i̇ki kadın konuğumuz var. Bu iki kadın da şu anda Diyarbakır'da. E, Fizi iken karşımda ve yanımda değiller. Evet. Her ikisi de e, çeşitli anlamlarda e, sürecinde içinde olan kişiler. Bunlardan biri e, BDP Milletvekili İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel. E, merhaba Sebahat Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merkezi. E, diğeri de... E, Zaten bizi sürekli izleyenlerin yakından tanıdığı birçok kez çeşitli nedenlerle konuk ettiğimiz e, Kamer Vakfı'nın kurucularından e, feminist aktivist e, Nebahat Akkoç. Hoş geldiniz Nebahat Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, Sebahat Hanım ve Nebahat Hanım. İkisi de şu anda Diyarbakır'da ve söylediğim gibi ikisi de kendi durdukları noktadan e, hem bu meseleyi hem Kürt sorununun bugün geldiği noktayı hem demokratik yollarla çözülmesinin önemini e, hem de bu duruşmaları kendi durdukları noktadan izliyorlar. E, bu anlamda e, izninizle Sebahat Hanım'la başlamak istiyorum ben. E, Sebahat Hanım siz hani BDP milletvekili. İyisiniz aynı zamanda e, siyasetçisiniz e, ve süreci de gayet yakından tabii ki takip ediyorsunuz, içindesiniz. E, siz geldiğimiz noktada hem bu gözaltına alma süreçlerini, tutukluluk hallerinin devamını, hem de duruşmaların bugüne kadar geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Barış ve Demokrasi Partisi adına. Gerçekten böyle bir konuyu gündemine. De alıp tartışmaya açtığımız için. Çünkü Türkiye'nin aslında Diyarbakır'da devam eden e, bu davayı ve gelişim sürecini e, iyi tartışması gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin çok ciddi bir problemi olan Türkiye demokra Türkiye'deki e, demokratikleşmenin temel e, engeli olan e, Kürt sorununun çözüm tartışması aslında bu davayla da bağlantılı. E, sizin de belirttiğiniz gibi bu e, bir e, sabah 14 Nisan sabahında <gülüyor> arkadaşlarımız genel başkan, genel başkan yardımcılarımızın da içerisinde olduğu MAK üyelerimizin, genç kadın çalışanlarımızın içerisinde olduğu e, arkadaşlarımız, 53 arkadaşımız ilk operasyonda gözaltına alındı ve o günden bugüne toplamda e, siz 1500 dediniz ama 1700 hatta 2000'e göz, e, yakın gözaltına alıp bırakılanlar da ifade edersek ama şu an 1700'e yakın arkadaşımız tutuklu bulunuyor. Bunlar hepsi Diyarbakır'da yagılanmıyor mu? İşte Van, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin gibi Şırnak, Batman davaları olarak 11 ilde Devam eden davalar var. İlginç tabii o 14 Nisan operasyonu biliyorsunuz 2009 yerel seçimlerinde partimiz büyük bir başarıyla çıktı. İşte %100 neredeyse belediye sayılarına artıran özellikle Kadın e, politikalar açısından e, önemli bir başarıyı e, imza atan e, 9 kadın belediye başkanından 14 kadın belediye başkanlığına e, çıktı. Böyle bir başarıda emeği olan e, arkadaşlarımızın e, tutuklanmış olması aslında manidardır ve e, artık hükümetinin e, başta olmak üzere aslında bu ülkede e, Kürtlerin demokratik siyaset yapma e, yönündeki yaklaşımına bir cevap olarak biz algıladık. O günden bugüne bu davanın bir siyasi dava olduğunu e, çok net gördük. Değiştiniz gibi 24 Aralık'ta aslında yapılan operasyonda da bu çok net açığa çıkartıldı. E, belediye başkanlarımız, e, eski ve yeni belediye başkanlarımız görevde olan belediye başkanlarımız alındı. ve e, O e, basına servis edilen resim aslında bir gerçeğin ifadesiydi. Sistem Kürtlere biz sizi rehin aldık e, yaklaşımıydı. E, siyaseten aslında Kürtlerin siyaset yapma hakkını gasp etmek anlamına geliyordu. Biz bunu böyle yorumladık taşından beri ve bunun Türkiye'de Kürtlerin e, çözümle hizmet etmediğini aksine çözümsüzlük noktasında ısrar olduğunu e, ifade ettik. Bugün e, Diyarbakır'da başlayan davada da aslında bunu gördük. Diyarbakır'da yargılanan Kürtlerin demokratik siyasetidir. Çünkü bu tutuklanan arkadaşlarımızın hiçbirinin şiddetle, bir alakası olmamıştır yani hep ifade ettiğimiz gibi bir çakı taşı bile bulunmamıştır bu insanların tek istediği bu ülkede Kürtlerin ve diğer hakların eşit ve özgür yurttaşı olarak bir arada yaşamasıdır bu ülkede savaşın bitmesidir bu ülkede Kürtlerin ana dilde eğitim hakkının bir insan hakkı olarak tanınmasıdır ve bu ülkede Kürt sorununun 30 yıldır yaşanan Kürt sorunun çözüm kaçmalarıdır İddianameyi dinlediğimde bunu çok net ortaya koydum. Çünkü bu yaklaşımımızın çok doğru olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela iddianamede yargılanan işte e, küstlerin demokratik özellik talebi. E, biliyorsunuz 2007'de biz bunu kongremizde DTP e, kongresinde ilan etmiştik. O yargılanıyor. Anadildi eğitim talebi yargılanıyor. Kota, yüzde 40 cinsiyeti kotası kadın kotası yargılanıyor. Hatta şöyle bir cümlesi var ee, şeyin, savcılığın ee, iddianamede işte KOTA'yı e, uyguladıkları seçim sonucunda anlaşılmıştır gibi i̇şte Uluslu Barajı'na karşı çıkmamız e, çatışmalara karşı e, yaptığımız eyleme teknikleri hepsi e, yargılanıyor bu davada dolayısıyla bu ciddi bir noktadır ve ben Türkiye kamuoyunun bu gerçeği görerek Türkiye'de Diyarbakır'da daha çok ilgi e, duyması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bugün biliyorsanız arkadaşlarımız Kürtçe savunma yapmak istedi ve e, savcı arkadaşlarımızın Kürtçe e, savunma yapma e, daha doğrusu kendisini kendi anadolu savunma hakkına bile müdahale ettiği mikrofonu arkadaşlarımızın e, elinde e, aldı. Bu bile aslında orada ki e, davanın boyutunu gösteriyor. Hı hı. Sonuç olarak şunu ifade edebilirim. Diyarbakır'da bir oyun saline ediyor. Bu Oyunun başlık aktörü ve AKP olduğunu düşünüyoruz. AKP'nin e, bu süreçte rolü olduğunu ve e, bu orada da e, her şey düzenlenmiş ve güzel bir e, salon görüntüsü ad altında aslında insan hakları ve özgürlükleri konusunda e, büyük bir e, hak ihlali yaşanıyor ve kütlerin demokratik siyaseti e, yargılanıyor ne yazık. Hı hı. Bu noktada yani şiddetin her türlüsüne karşı olan ve hani gerek devlet eliyle uygulanan olsun gerek hani başka gruplar tarafından uygulanan olsun ve hiçbir türlüsünü meşru görmeyen biri olarak ve bu ülkede yaşayan biri olarak ve hani Kürt meselesini ve böyle giderse de bunda kazanan taraf diye bir şey olmayacağını düşünen hep beraber kaybediyor olduğumuzu düşünen biri olarak şeyi mesela söyleyebiliyorum. Yani iki temel nokta var galiba burada. Aslında birkaç nokta daha var ama iki temel nokta var. Onlardan biri Kürtlerin büyük bir kısmının üzerinde birleştiği bu ana dilde eğitim talebi. Ana dilde eğitim hakkı talebi. Çünkü bunu bir eşit vatandaşlık hakkı olarak görüyorlar çok doğal olarak. İkincisi de zaten olması gereken de o. Hani Kürtlerin yasal demokratik siyaset yapabilme alanlarının Devletin tüm kurumları tarafından meşru görülmesi, kabul edilmesi ve bu alanların açılması. Ee, sizin söylediğiniz anlamda şey söyleyebiliyoruz o zaman. Bu sadece ikinciyi değil birinciyi de aslında sekteye uğratan bir şekilde ilerliyor süreç. Yani e, sadece hani Kürtlerin demokratik alanda siyaset yapmalarını e, sekteye uğrat uğratmıyor. Aynı zamanda e, bu ana dilde eğitim tartışmalarına da olumsuz bir şekilde katkıda bulunuyor. E, demek mümkün galiba sizin söylediğiniz e, noktadan hareketle. Ya burada önemli bir nokta var. Aslında biliyorsunuz Türkiye çok tartışıyor. Artık silahların Kürt sorun çözümünde devre beşi kalmasını. Evet. Şimdi Tabii. işte sonuçta PKK gerçekliğini kimse reddetmiyor artık. Dolayısıyla siz PKK'nin gerçekten silahları bırakmasını, demokratik siyasete katılmasını istiyorsanız bunun yolunu açarsınız. Bunun koşullarını açar demokratik siyaset alanını oldukça genişletirsiniz. Ama burada Türkiye'de Tam tersi bir durum var Demokratik siyaset alanı zarartan Türkiye'de yani Kürtlere dair söz söyleyen Sadece Kürtleri değil işte de Kürtlerin dostlarını da Bir şekilde yargılayan Suçlayan ve baskı altına Alan bir zihniyet var Dolayısıyla bu önce barış umutlarını Bir defa baskılayan Ve öteleyen bir nokta İkincisi dediğiniz gibi Barış için gerekli olan koşulları Bir şekilde baskılıyor Sonuçta Bugün eğer PKK diye bir gerçeklik varsa, işte kendilerine bugün PKK diye daha geniş bir kapsamda ifade ediyorlar. Bu gerçeklik varsa bu Kürt sorunun varlığından ortaya çıkmıştır. Yani PKK ortaya çıktığı için Kürt sorunu çıkmamıştır. Bu denklem ters kurulduğu için şimdi işte PKK silahları bırakırsa sanki çözülürmüş gibi bir yaklaşım içerisinde tek kilitlenen nokta o. Hükümetin ee bence düştüğü temel hata da ee burası burada problem var. Şimdi e, oysa siz e, silahları artık e, gündem dışına çıkaracak ve e, silahı devre dışına çıkaracak yöntem, yöntemleri geliştireceksiniz. Bunun için de Kürt yurttaşları eşit ve özgür lüktelemi, e, e, özgür yurttaşlık e, talebini karşılamak durumundasınız. İşte Bu koşullarını yapmak durumundasınız. Ama siz işte çünkü Kürt çocuklarını e, taşatan çocuklar diye kamuoyuna da biliyorsunuz. SEMEKA Ada altında terörle mücadele kanununu gerekçe göstererek baskılarsanız Yine Diyarbakır'daki davanın da özü terörle mücadele kanunu e, Ve bu konuda demokratik siyaset yapanları baskılarsanız Kadınları baskılarsanız e, Burada da, e, şiddet devlet dışına çıkmıyor Aksine yeni e, çatışma zeminleri e, ortaya çıkıyor Neyse ki bu dönem açısından e, işte KCK'nin çatışmasızlık sürecini Uzatmış olması, hani seçimlere kadar en azından bu süreci uzatmış olması bence Türkiye açısından önemli bir fırsattır. Ve bunu sadece AKP'ye bırakmadan aslında bu süreçte bütün herkesin barıştan yana olan, demokrasiden yana olan, Kürtlerle birlikte yaşamaktan yana olan herkesin de rol almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Artıdan da Diyarbakır'a biraz daha fazla ilgi göstermek sanırım daha iyi olacak. Ee, tam da bu noktada e, Hanım, e, e, Nebahat Hanım birazcık Nebahat Hanım'ı dinleme şansımız oldu. E, siz de e, kamer olarak, yani siz kişisel olarak da mutlaka ama aynı zamanda bağımsız bir kadın örgütü olarak e, kamer olarak da e, duruşmaları izleyeceğinizi söylemiştiniz. E, bu anlamda siz geldiğimiz noktayı hem duruşmaları hem bizi bu noktaya getiren e, süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, biz tabii e... Duruşmaları sürekli her gün katılarak izliyor değiliz. Böyle bir olanağımız yok. Arkadaşlarımızdan uğrayanlar oldu ve avukatlar aracılığıyla yakından takip ediyoruz ve ilgiliyiz çok KJK davasıyla. Bizim düşüncemiz şu Türkiye'de her zaman bazen özellikle de genellikle saçma sapan sebeplerle yargılandığımız oldu ve ee, çeşitli sebeplerle suçlanmak ve yargılanmak herkesin e, başına gelebilecek şeylerden biridir diye düşünüyoruz. Ama KCK davası tabii bakıldığı zaman pek çok açıdan hepimizi e, inciten bir dava olarak duruyor. Bir kere e, sıralarsak zamanlaması açısından e, bir tepkiye sebep oldu. işte seçimlerden hemen sonra... E, Olmuş olması bir kere bir kuşku yarattı. İkincisi gözaltına alınış şekliyle ilgili itirazlarımız var bizim. Mesela çok yakından tanıdığım bir kadın arkadaş ve sadece belediyede çalıştığını çok iyi bildiğim bir kadın, çok yakınım olan bir kadının sabaha karşı saat beşte evinin basıldığını, kafasına silah dayanarak evinden alındığını ama ondan sonra işte bir e, gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldığını yani bu gözaltına alınış şeklinin bile e, aslında bir cezalandırma hı hı. E, şekli olduğunu e, biliyorum. Bu Türkiye'de yeni mi oldu? Yok değil böyleydi aslında yıllarca yapıldı bu ama sanki bir ara böyle bir e, düzelme oluyormuş gibi oldu ama bu davayla tekrar yeniden gözaltına alınış şekilleri e, iyi değildi. E, Şiddet doluydu, ürkütücüydü. Arkasından e, özellikle seçilmiş belediye başkanlarının ke, kelepçeleri tek sıra halinde e, gözaltına alınmaları ve dediğiniz gibi basına servis edilmiş olması bunun e, bana sanki böyle halkı incitmek hı hı. E, maksadıyla yapılmış bir şey gibi geldi. O boyutuyla e, kötüydü, kasıtlıydı gibi geldi e, aşağı yukarı sanki on, yanlış söylüyor olabilirim ama 19 ay filan oldu e, tutuklanma süreleri. E, bunun kendisi zaten bir cezalandırma gibi. İddianame çok geç hazırlandı, daha, duruşmalar çok geç başladı. E, belki de bu insanlardan pek çoğu tutuklu kaldıkları, mahkemeye çıkacakları bu zaman içinde tutuklu kaldıkları süre kadar bile ceza almayacaklar ve çıkacaklar evet. belki de. Hı hı. Dolayısıyla boşuna yapmış olacaklar ve ben bunun Türkiye'ye bir takım ahim davaları olarak geri döneceğini düşünüyorum. Dönmeli de zaten yani bunun birisi hesabını e, vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, ayrıca bütün bu süreç içinde gözaltına alınan, e, tutuklanan herkes e, suçlu olarak lanse edildi. Oysa e, suçu sabit olana kadar e, herkes suçsuzdur. Bu hukuk ilkesine de uyulmadığını e, düşünüyorum. E, ama yani e, duruşmalar başladığı günden bu yana da hep adli önünde kalabalıklar var, çok destek var. E, dolayısıyla e, dün de başlayan eylemsizlik süreci işte seçime kadar devam edecek olan eylemsizlik süreci ayrı bir rahatlama, e, sevinç yarattı halkta. E, bu sürecin olumlu sonuçlanması... İnsanlar yargılanacak bile tutuksuz yargılanmalarının sağlanması, tahliye edilmeleri sürece çok olumlu bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Ne yargılanıyor? Doğrusu iddianameyi çok çok uzun hazırlanmış bir iddianame vardı ve kısaltılarak okundu. Takip edebildiğimiz kadarını ettik. Çok saçma sapan iddialar olduğunu biliyoruz. Evet. Delil toplama şekli de yani iyi değildi. Yine ortam dinlemeleri, yine telefon dinlemeleri, tamamını bilmiyoruz ama bil, yani bunların da delil sayılması e, Türkiye'de son zamanlarda çok olan bir şeydi bu davada da önümüze çıktı. Bu da e, yine hukuka aykırı bir durumdur diye düşünüyoruz. E, umuyoruz ki işte duruşmaların sonunda e, tahliyele olur ve bu e, olumlu durum. İçine girmiş olduğumuz bu eylemsizlik sürecine e, de daha olumlu bir katkı yapar diye düşünüyoruz, umuyoruz. Ee, tam. Biz böyle yaklaşıyoruz meseleye. Yani birini, biri suçlanabilir bir şey için, e, yargılana da bilir. Ama suçu sabit olana kadar herkes suçsuzdur. E, gözaltına alınma artık ahim, bir, bir, bir dolu ahim kararı var. E, gözaltına alınma şekliyle ilgili tutukluluk sürecinin, gözaltı sürecinin tutuk. Mahkemeye çıkarılmadan önce geçen o tutukluluk sürecinin e, uzamasıyla ilgili bir sürü kararlar olmasına rağmen bütün bunlar e, hiç yokmuş gibi davranıldı ve 5-10 sene önceki uygulamalar e, bütün şiddetiyle yine gerçekleşti bu olayda. Olumsuz bir durum yaşandı yani özellikle o kelepçelermiş ve tek sıraya dizilmiş e, seçilmişlerin fotoğrafı bence tarihe geçecek bir fotoğraf olarak kalacaktır ve sürekli. Ee, o insanlara oy veren herkesi incitecektir diyorum ve bunun kime ne yararı var diye düşünüyorum açıkçası. Evet yani tam da o noktada zaten bu artık e, yani yapılan müdahale sadece orada çeşitli sebeplerle e, suçlanan ya da suçlu varsayılan bu yüzden gözaltına alınan Kişilerle ilgili bir şey olmaktan çıkıyor. Çünkü bu evet, evet yani seçilmişler de var. Seçilmiş olmayanlar da var. E, gözaltına alınanların içinde. Genelselerler genellikle bir şekilde eski milletvekili ya da belediye hepsi onlar hemen hemen seçilmişler. Evet ve... Mesela tam da bu noktada buradan yani şimdi iyi senaryoda yani geldiğimiz noktada keşke bunlar hiç olmasaydı ve başka şeyler konuşabiliyor olsaydık. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi her ikinizin de söylediği gibi hem iddianamelerde bizim tam da tahmin ettiğimiz gibi ama hani Gerçekten dişe dokunur böyle evet şu sebeple hani şu kişi şu belediye başkanı ya da işte şu partime ilgilenen milis üyesi vesaire her neyse şu şekilde bir şiddet eylemi planlamıştır bir şiddet eyleminin olmasını mesela kendisindeki kamu gücünü kullanarak sağlamaya çalışmıştır denebilecek hiçbir şey yok ee, ve yine söylediğiniz gibi ortam dinlemeleri telefon dinlemeleri ve benzeri e şeyler var dayanaklar var şimdi böyle baktığımızda ortada çok sorunlu çok çok sorunlu bir durum var tabii yani bu da tam hani o adına önce demokratik açılımdan di sonra önce kürt açılımı dendi sonra demokratik açılımdan di çeşitli isimler bulunmaya çalışıldı bir olacaktı bir olmadı vesaire filan ama hep o zamanlardan beri hani ilk defa artık sadece hani kürtler ve bu meseleyi dert eden diğer gruplar tarafından devletin de çeşitli birimlerde kişiler tarafından konuşulan hani kürtlerin bu ülkedeki kürtlerin demokratik hakları işte bu ülkedeki kürtlerin vatandaşlık hakları gibi tartışmaların minik minik de olsa alınmış yolların fazlasıyla geri alındığını ee, söylemek geliyor içimden açıkçası ve iyi senaryoda bu davalardan e, bu duruşmadan tahliyeler bekliyoruz şu anda evet, bu iyi yani senaryomuz nasıl e, söylemek bir karamsar bir Hı. düşünce içine girmemek lazım bence bu e, işte on yıllardır süren bu e, çatışmalar savaş ondan sonra üst üste yığılmış sorunlar hı hı. ve şimdi tam bunların çözüm süreci, bu sürecin çok kolay olacağını düşünmüyor zaten kimse. Hı hı. Çok hızlı olacağını da düşünmüyor. Direnenler oluyor bu sürece. Yani o demokratik açılım sürecinde ben hiçbir şey yapılmamış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Bir takım ilerlemeler ondan tabii, sonra tabii bir yol alanı sorum... da o zaman. Evet. Evet evet, dirençler oluyor. Yani illa e, iki gün içinde ana, evet işte ana eğitim eğitim ne bir çözüm getiremeyiz. Ayrıca yani yol alabilmek için gerçekten herkesin daha barışa yönelik bir dil ve davranış içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela ana eğitim hakkını savunan sadece BDP değil, evet. sadece parti olarak savunmuyor. Bizlerin hep hepimiz, ben 1990 yılında sendika başkanı iken ana eğitim hakkını savunuyordum. Yani şu anda da savunuyoruz bunu. Dolayısıyla yani o kadar şey değil yani hiçbir şey yapılmadı gibi değil Hı -hı. konuşabiliyoruz ya o konuşabilmek de bence bir e, gelişmedir e, buna bunun yanı sıra pek çok e, ilerleme oluyor ama ciddi bir direnç var yani süreci bozmaya yönelik ciddi direnç var tam iyi bir şey olacağı sıra aklıma gelen ilk örnek e, hükümetle BBP buluşacağı gün işte hakikâlde bir olay oluyor ve biz o zaman da mesela çok e, hızlı hareket edip e, hem hükümetten tanıdığımız herkese telefonlar açarak hem telgraflar çekerek hem basına metinler vererek yani şiddet kazanmasın. Birileri tam iyi bir şey olacağı zaman bir şiddet olayıyla e, gelişmelerin önünü tıkamaya çalışıyorlar ve tıkayabiliyorlarsa her seferinde şiddet yeniden kazanıyor demektir. Evet. Dolayısıyla o görüşmenin gerçekleşmiş olması e, mesela iyi bir gelişme oldu arkasından yine gerildi her taraf. Sertleşiyor konuşmalar. Yani biraz daha e, karşıdakini anlamaya Türkiye'nin Türkiye büyük bir ülke ve her köşesinde başka bir hassasiyet var. Bu hassasiyetleri anlayan, görebilen bir dil e, kurmak çok önemli bence. Peki e, bu... Verirsen, ben Hı -hı. de birkaç işlemek şey istiyorum. Tabii ki Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. E, ama bu gelişmeler Sonuçta büyük direnişlerle, büyük emekle, bedelle ve çabayla gerçekleşti. Eğer bugün gerçekten Kürtler, Karpkırt sesinden vardır'a gelmiş durumdaysa, işte bugün inkar politikalarından başka bir noktaya gelmiş durumdaysa, bu 30 yıldır verilen büyük bir çabanın emeğin sonucu. Buna böyle bakmak lazım. Yani... Gerçekten hem Kürtler hem Kürtlerin dostları bu konuda çok büyük bir mücadele yürüttüler. Nebat tabii tabii hepimizin bu süreçte de evet. çok önemli emekleri var. Herkesin evet. çok büyük emeği evet. var bunda. Haklısınız. Nebata Hanım belirttiği şeye katılıyorum. Tabii ki ana eğitim hakkı örneğin. Ya da Kürtlerin e, hak ve özgürlük talebinin tanınması. E, Kürtlerin demokratik yaşama katılması sadece BDP'nin sorunu değil. Çünkü bu bir insan hakları tartışması evet, zaten. Evet, yani bütün aslında Türkiye'de demokratların, liberallerin, aydınların da bu konuda önemli sözler ürettiğini, özellikle son dönemlerde daha doğru sözler de ürettiğini görebiliyoruz. Ama burada şöyle bir problem var, şöyle bir handikap var. AKP hükümeti 8 yıldır iktidarda ve bu kadar çok olanağı elinde bulundurmasına rağmen gerçekten bu kadar çok Türkiye kamuoyu açısından da e, Olgunlaşan bir ortam olmasına rağmen e, bu konuda daha çok kışkırtıcı, provokatif bahsedilere e, adım atmasıdır. Mesela bu e, KCK davası bunlardan birisi bu AKP'den bağımsız ele alınmış bir durum değil. Yani biz e, bu konuda eğer böyle bir yaklaşımı olsaydı biliyorsunuz e, işte AKP özellikle son referandum döneminde Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun değişmesi, Anayasa Mahkemesi'nin durumu, e, yapısın değişmesi konusunda o kadar çok e, kavga yürüttü ki yani Kürt sorun barıştır çözüm konusunda da bir kavga yürütebilirdi. Benim buradaki umudum e, bu demokratik açılım süreci e, meselesinin aslında e, bir şekilde toplumsal muhalefetin bunu dayattığını, hükümetin artık devletin diyeyim daha e, geniş bir Hı -hı. bu hükümeti aşan bir mesele devletin artık bundan kaçamayacağı ve adım atmak durumunda kaldı. E, aslında AKP hükümetinin ee, bu konuda isteksizliği ortaya çıkıyor. Yani rağmen, yani işte e, o, mevcut ortama rağmen, işte referandumda biliyorsunuz yüzde 58 gibi bir e, evet çıktı. İşte boykot, e, tavrı aynı zamanda Türkiye'de barıştan yana, yeni anayasadan yana, demokrasiden yana bir tavırdı. E, Demek ki bu, bu o kadar muazzam bir destek ortaya çıkmış olmasına rağmen hala barıştan yana, hala kürsün çözümünden yana en küçük bir adım, örneğin yüzde on, için barajın düşürme işte ki e, terörle mücadele kanunu değiştirme e, Kceki hem dahavaanı altında yürütülen daha fazla se baskı altına alan bu yaklaşımdan vazgeçme yok şimdi bize e, AKPlerle görüştüğümüzde hemen şöyle diyorlar biz e, işte yargı bağımsızdır yargı müdahale edemeyiz e, bu e, herkes de bilir ki bu yargı bağımsızlığı Türkiye'de hiç olmadı hep yargı siyasaldı, hele Kürtler olunca, hele e, sosyalistler olduğunda, hele feministler olduğunda. Yani muhalifler olduğunda yargı hep siyasal kararlar verdi ve e, siyasal karar vermeye devam ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani i̇stiklal mahkemelerinden devlet güvenlik mahkemelerine, şimdiden ağır ceza mahkemelerine kadar bu devam ediyor. Dolayısıyla burada da aslında iki yüzlü bir yaklaşım açığa çıkıyor. Diğer bir konu, e, tabii güçlü bir toplumsal muhalefet. Hani Kürt e, demokratik muhalefeti dışında... Sosyalist, e, demokratik bir muhalefetin zayıflığı da ne yazık ki e, aslında bu, bu noktada AKP'nin kendi oligarşısını kurmasını ya da kendi iktidarını güçlendirmesini olanak tanıyor. Dolayısıyla e, şimdi bütün herkes e, doğal olarak kimden bekliyor? E, çünkü örneğin CHP'ye göre daha demokratik bir noktada duran ya da daha liberal bir noktada duran e, söylemleriyle en azından ben e, özellik olarak daha farklı olduğunu düşünüyorum. AKP'den bir beklenti içerisine giriyor. Liberallerin bile AKP'yi desteklemesinin altında yatan şey AKP'nin politikalarını çok beğendikleri için değil ama Avrupa Birliği sürecinde işte reformların yapılması ya da bu süreçte yapılan bazı e, düzenlemeler yani en azından AKP ile evet. bir bu yolu götürebiliriz yaklaşık. Aslında bence dikkatli değerlendirmek iyi olur bu süreci diye hı hı. düşünüyorum. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bugün eğer bu kadar rahat konuşabiliyorsak, bütün kaybedilmişlere rağmen, bütün bedellere rağmen, ağır Türkiye toplumsunun ödediği ağır bedellere rağmen geldiğimiz nokta önemliyse, burada gerçekten Türkiye'nin demokratik muhalefetinin ve Türklerin dostlarının çok büyük bir emeği olduğunu düşünüyorum. Ben ama muhalefetin zayıflaması meselesinde BDP'nin de ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda bu biraz değişmeye başlasa da BDP kendisinden olmayan, kendisinden farklı bir şeyi savunan herkesi dışlamayı tercih etti. Yani BDP demeyeyim ama ondan önceki siyasi partileri düşündüğüm zaman böyle bir durum vardı. ve Dolayısıyla benzer şeyleri savunuyor olmak yani söz konusu olsa konuda... da... Aynı platformda durulamıyor yani Anadolu ana Eğitim hakkını savunmayan bir tek Türk olduğunu düşünmüyorum ben herkes savunuyor bunu hı hı. ama bir türlü hani sanki Türk meselesinin e, tek sahibiymiş gibi davrandığı için diğer kendisi gibi düşünmeyen söylediği her şeyi onaylamayan farklı bir fikir ileri süren e, bir kuruluş e, uzaklaştırılıyor öteleniyor. Dolayısıyla muhalefetin zayıflamasında da... BDP'nin de bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. BDP'nin de bu açıdan biraz düşünmesi lazım. Yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben çok yani sonuçta Barış ve Demokratik Partisi adına konuştuğum için tabii ki eleştiriler olabilir. Yeterince hı hı. işte demokratik muhalefeti kendi zeminde buluşturma noktasında sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bunu kabul edebilirim ama hani bu istemiyor meselesinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Özellikle biz bu Yeni anayasa, e, yani nasıl bir anayasa e, tartışmaları yaptığımız e, dönemde aslında çok geniş kesimlerin e, bu sürece katkılarını, hani Türkiye cephesini buna katmak ama bir de biliyorsunuz Demokratik Toplum Kongresi adı altında e, Türkiye'de bütün hani e, Kürtlerin e, farklı düşünebilir, farklı noktada durabilir, fesifik olarak, ideolojik olarak, ne diyeyim, sosyolojik olarak, sınıf e, açısından farklı noktalarda bulunabilir ama bu e, herkesin, DTK çatısı altında aslında bir demokrasi mücadelesi, demokrasi cephesi oluşturabileceği mücadelesini yürütüyoruz. Yani o konuda bir çabamız da var. Bu neden yeterli olmuyor? Meselesi belki tartışabilir ama bu tek taraflı BDP'nin bir yaklaşma olarak ele almak bence eksik kalıyor. çünkü Yok yok tek taraflı bu, demedim. Yani BDP'nin de bir sorunları var bunda demek ki dedim. Tek taraflı Doğru, değil mesela... yani. Bak Belki evrelerle görüştüğümüzde şöyle ifade ediliyor. Sonuçta mecliste grubu bulunan bir partisiniz. Sizin daha kapsayıcı olmanız gerekiyor ya da e, işte Türkiye cephesiyle e, yaptığınız bu kapsayıcı e, mücadeleyi Kürtler cephesinden de daha güçlendirmeniz gerekiyor e, önerilerini biz dikkate aldık ve şimdi bu konuda daha yoğun bir e, yaklaşım var ama Türkiye'de her şey e, istekle ya da şeyle olmuyor biliyorsunuz doğal olarak yaşanan konjöktür, güncel politik gelişmeler. Türkiye'de bir şey geliştiriyor. Ama gelinen noktada ben şey konusuna katılıyorum. Yani Kürt sorunu sadece BDF'nin sorunu değil olmamalı. Tam olarak da onunla ilgili bir şey söyleyecektim ben de. Yani bunu zaten bir barış dili kurma tartışması, bir evet. barışın tezgit edilmesi tartışması olarak görmek gerekiyor. Çünkü öyle gördüğüm bu tabii ki sadece Kürtlerin sorunu değil. Bu, bu ülkede yaşayan herkesin barıştan yana olan, şiddetten yana olmayan demokratik Çözümlerden yana olan herkesin gündeminde olması gereken bir şey. O yüzden de bu bir Kürtlerin hak tartışması olmasının dışında demin de söylediğiniz gibi bir vatandaşlık tartışması, bir eşit vatandaşlık hakları tartışması. Ve bu anlamda da zaten başka birçok paydaşı birden de içermesi gereken bir tartışma. Yani dolayısıyla bugün zaten Anadil eğitim sadece Kürtlerin savunduğu bir şeye e, dönüşmemeli. Ee, dönüşmemeli ki e, daha geniş kesimler tarafından tartışılıp gerçekten e, sonuç alınabilir hale gelebilsin. E, çünkü gerçekten zaten sadece Kürtçe, Kürtlerin ana dilde eğitimi değil tabii ki konumuz. Şimdilik ilk etapta ön plana çıkan gündemde olan bu. Ama aslında ana dil eğitimi dediğimiz şey temel bir insan hakları tartışması temel bir vatandaşlık hakları tartışması ve bizim e, bu zamana kadar gelmiş olan hani Türk Devleti GN'indeki bazı e, temel şeyleri yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak bir tartışma ve bu yüzden çok önemli, bu yüzden çok anlamlı, bu yüzden herkesi birden içeriyor. Dolayısıyla BDP bunun paydaşlarından biri evet e, ama sadece BDP değil e, ne bayanımız söylediği gibi e, ve sizin de söylediğiniz gibi bir sürü bağımsız örgüt kadınlar feministler aktivistler işte düşünce e, düşünürler e, akademisyenler vesaire herkes herkes bunun bir parçası ve çok daha fazla kişiye çok daha fazla paydaşa bunun bir şekilde anlatılması e, gerekiyor. Yani bunun bir şekilde. E... Kavgasının sadece e, hükümetle yürütülüyor olması da bana yanlış geliyor. Aynen öyle. Yani, Kastım buydu. Evet. Bir talep vardır. Öyle bir dille savunursunuz ki bütün e, e, topluma kabul ettirebilirsiniz. Evet. Ama aynı talebi öyle bir e, dille savunursunuz ki kimse dinlemek bile istemez. Bu e, işte bu dil farkının ne olduğunu anlamak ve yeni bir dil kurmak gerekiyor galiba. Hı -hı. Yani. BBDP, KCK hükümet görüşmeleri tek başına tek başına birbirlerini ikna etmeleri de bir şey sağlamayacak bence. Hı hı. Çünkü gerçekten çok büyük bir hassasiyet var ve bu bahsettiğimiz e, on binlerce e, ölüm Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşti ve oradaki insanlarla da bir empati kurmak gerekiyor. Kapsayıcı olmak gerekiyor. Bu sağlayabilmek evet. için bir dil değişimi gerekiyor. İşte. Bu olamıyor ne yazık ki. Yani aynı platformlarda buluşuyorsun. Aynı şeyi savunuyorsun. Ama çok haklı bir şey savunuyorsun. Çok haklı bir talepte bulunuyorsun. En temel insan hakkını savunuyorsun. Ama onu savunurken öyle bir dil kullanıyorsun ki karşıdakini iriti ediyorsun, uzaklaştırıyorsun. Seninle aynı yerde durmak istemiyor mesela. Barışın dilini kurmak için gerçekten özel bir çaba harcamak gerekiyor. Evet. evet. Ama bu Tabii bu dili oluşturmak önemli ama bu dilin e, yani herkes tarafından oluşturulması gerekiyor. Önce yani ben, biz oluşturalım ya. Önce biz oluşturalım şöyle, herkes şöyle bizden duyup var. başlayabilir. Sonuçta sadece işte bir taraftan küftlerden bir dil oluşturmayı beklemek e, bence çok sorunu çözmüyor yani. E, örneğin işte çatışmasızlık sürecinin tek taraflı ilan edilmesi ya da teşkisi verin. E, bir şekilde sorunu getiriyor ve yeniden gündemimize geliyor. Yani o, o, oradan bile baktığınızda ya da Türklerin taleplerin e, sadece Kürtlerin dile getirmesi meselesi de e, sıkıntılı bir durum. Söylediğin için katılıyorum. Yani biz Tekirdağ'daki e, yurttaşında, Edirne'deki yurttaşında üst siyasetten bahsetmiyorum. Zaten Türkiye'de üstte kurulan siyaset çok problemli olduğu için aslında bugün e, toplumsal anlamda ne, açığa çıkan durumu Türkiye çok iyi yönetemiyor. Yani ne CHP yönetiyor, bugün işte CHP. O açığa çıkan bir durum var. İkili bir durum işte Kılıçdaroğlu'yla savun, at ortaya çıkarttığım yaşanan çatışma hala partisi e çekişmeler Türkiye'de hani bir sol muhalefetin de zayıflığı bir yandan. Diğer taraftan işte AKP dediğimiz gibi ne kadar istekli ya da değil onu zorlayan bir nokta yok ya da MHP'nin kullandığı değil. böyle bu dili tabanda ortaklaştırmak gibi bir durum var. ya Bu konuda özellikle Bizim son dönemde yaptığımız bir çalışma var. Bahsetmek istiyorum. örneğin Demokratik özellik talebinin bir Türkiye projesi olduğunu ve Türkiye'de birlikte yaşam koşullarının ancak bundan mümkün olduğu tartışmaları yürütüyoruz. Mesela bu konuda bazen bize deniliyor ki işte demokratik özellik sadece Kürtler için çözümdür. Biz ısrarla diyoruz ki hayır bu bütün Türkiye için öneriyoruz. Ama işte bütün bunları tartışlayacak ne isteniyor, amaç nedir, nasıl beklentiliyor ya da bu... Aynı talebi işte Edirne'den Hakkari'ye ortak bir talebe dönüştürebilme, ortak bir dile dönüştürme tabii ki çözümü yakınlaştırdık. Ancak ben artık özellikle Türkiye'li aydınların, liberallerin e, Türk halkının da bu süreci müdahil olması e, e, gerektiğini düşünüyorum. E, eskisinden çok daha olanaklar var. Gerçekten Türkiye'de özellikle 12 Eylül gelseğinin bu kadar tartışlı olması işte e, geçmişte yapılan katliamların dersim, sıvah, çorum sorgulanıyor olması askere karşı hani toplumun daha sorgulayıcı oluyor olması bir ortamı da yaratıyor. Dolayısıyla çözüm olanaklarını da açığa çıkartıyor. Evet. Bu terifeden bakıp hani bu söylediğiniz dili oluşturmayı, ortak dili oluşturmayı ancak böyle yapabiliriz. Belki bu işte önümüzdeki anayasa tartışmaları bunun için bir fırsat olabilir. Türkiye cephesi açısından. Çünkü şöyle bir sorunumuz var. Mesela biz kendimiz özel Niye Karadeniz'e gitmiyoruz? Yani gerçekten. Yani Karadeniz'deki insanlara nasıl ulaşacağız? Devrimizi nasıl anlatacağız? Sonuçta birebir dokunmak, temas etmek, empati kurmak. Tanışmak. Evet. Şey yani. evet. evet, konuşmak. En önemlisi bu konuştukça. Çünkü birbirini anlıyor, derdini anlıyor. Ama şimdi biz Öğretilen bir durumdan, herkes tarafından öğretilen algılar, öğretilen şeyler kodlamalar ışığında işte bir araya geliyoruz. Dolayısıyla bu o yargıları yargılarla birlikte geldiğinde de ön yargı demiyorum. Ön yargılar kısmen kırılabilir. Yargıya dönüşmüş olguları kırmak çok daha zor oluyor. Evet, ama bu zorlaştırıyor. Bunu kırmanın en kolay yolunun aslında yine bir araya gelmek, karşılaşmak olduğu kesin. Çünkü aradaki mesafeyi bu anlamda ortadan kaldırmak ve bir konuda birilerini suçlarken onlar diye başlamakla siz diye başlamak arasında çok büyük fark var. Yani... Hakkında konuştuklarımız karşımıza geldiğinde e, bunu ete etekemeye büründüğünde aynı netlikte her zaman söyleyemeyebiliyoruz en sert konularda bile. Dolayısıyla hani Neva Hanım'ın geldiği noktadan sizin de hak verdiğiniz gibi dışlayan ve suçlayan bir dille e, bir yere varamayacağımız kesin. Her iki taraf için de geçerli bu. Yani bir diğerini dışlayan, sürekli onu suçlayan, her şeyin e, sorumlusu olarak diğer tarafı gösteren ee, ve sürekli kendini merkeze alarak Sürekli kendi yaşadıklarını Kendi konumunu kendi durumunu merkeze alarak e, Kurulan bir dille e, Bir yere varamayacağımızı gördük e, Bu bizi evet, bu tarafta daha da, da çok çalışmalarda başlangıç Hı -hı. noktasının Şu olduğu Çok güzel çalışmalar var bu empati kurma çalışmalarında e, Aslında Hakikat komisyonlarına da Hı -hı. E, Bu yaklaşım hakim olmuş Bana ne yaptılardan Çok ben kime ne yaptım sorgusunun başlaması sağlayabiliyor o süreci. Hı hı. Ben kime ne yaptım, benim yaptıklarım kime ne zarar verdi? Ama bunu herkesin söyleyebilmesi lazım. Yani çok büyük acılar çekmiş olabilir. Ee, bu soruyu yürekten soru, sormaya başladığı zaman insanlar birbirlerinin yerine e, empati kurabiliyorlar. Ve barışın dili e, yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yani bana ne zarar verdiniz, bana ne yaptınız, ben ne çektim biliyor musunuz? yerine benim yaptıklarım benim savunduklarım kimseye zarar verdi mi acaba gibi bir sorgulama içine girmek yürekleri yumuşatıyor ve gerçekten empati süreci başlıyor. Evet zaten, zaten ben deli Bu geleneği deli... nasıl başlatabiliriz diye düşünüyorum ben. Hep. Evet ya ben deli kurmak tabii ki bu anlamda çok önemli çünkü evet. önce o zaman kendinden düşünmeye başlıyorsun tabii. ve kendinden tabii. düşünmeye başlayıp sorumluluğu üzerine aldığında öz eleştirme. Yani sorunu hakkında hep böyle düşünüyorum yani Kürt sorununun bir tanımı var, ee, genel bir tanımı var ve bu tanım hem Türkiye'nin her yerinde ilgililerce hem dünyanın neresine giderseniz gidin e, ilgililer tarafından aynı şekilde, aynı kelimelerle, Hı -hı. aynı vurgular yapılarak anlatılıyor. Hı -hı. Halbuki e, bunu bireye indirgediğiniz zaman aynı zamanda Kürt sorununun e, her bireye bir yansıması var. Herkesin kendisinin aslında kendi hikayesi üzerinden tarif edeceği bir Kürt sorunu da var. Aynen öyle. Ee... Mesela bunu duymak bence en taşlaşmış yüreği bile yumuşatacaktır diye düşünüyorum. Öte taraftan başka birinin de böyle bir kendine değen, kendisi üzerinden tarif edeceği bir sorunu var. Yani genel tanımlarla yaklaşmak yüreklere dokunmuyor ama çok e, bireylerin deneyimleri, yaşanmışlıkları, acıları üzerinden başlayan bir süreci ben yakılaştıracana çok inanıyorum, deniyorum da bunu yapıyoruz evet. zaten biz bunu ee, alan çalışmaları sırasında birazcık evet. toparlamak durumundayız şimdi maalesef evet, bu ee, bu bir şey. programımızı bir şey evet son bir şekilde toparlarsak, toparlarsak tamam hı hı. evet Hakikatleri araştırma komisyonu önerdik ya araştırma ve adalet komisyonu Belki yani bu süreci işte Güney Afrika örneğinde olduğu gibi karşılıklı konuşacak, tartışacak ve bunu hani topluma toplumda bir sorgulamayı başlatacak bir noktaya dönüşmek için parlamentonun irade göstermesi gerekiyor. Ama bu bundan şimdi çok uzak. Ancak bir şey ifade et, etmek istiyorum. Tabii sonuçta Kürt sorunu hala çatışmalı bir döneminde, savaş devam ediyor, ölümler devam ediyor. Hani şimdi işte seçimlere kadar bir çatışmasızlık süreci. Uzamış olsa da sonuçta ölümlerin olduğu yerde konuşamıyorsun. Dolayısıyla öncelikle bu konuşabilme durumunun ortamının yaratılması konusunda şimdi herkese daha çok görev düşüyor. Başta biz Barış ve Demokrasi Partisi'ni yani bu süreci daha iyi değerlendirmek, gerçekten Türkiye toplumuna kendisini daha iyi anlatmak, Kürt halkının talislerini, öncülüğünü daha çok yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ama bütün STK'lara, kadın örgütlerine, gençlik örgütlerine de bu sürecin kalıcı sürece dönüşmesi konusunda da bir büyük bir çabası olması gerektiğini hı hı. düşünüyorum ve gerçekten bu mesele sadece bizim meselelerimiz değil Türkiye'nin meselesi ise o zaman Türkiye'deki herkesin taş üzerine taş koyması gerekir diye düşünüyorum hani elin taşın altına koyunca hep ezildi iş yapamadık belki bu defa taş üzerine taş koyalım ve gerçekten barış umudunu demokrasi eşitlik ve Özgürlük umudunu yükseltelim diyorum ve evet, teşekkür ediyorum. Ee, her iki konuğumuza da Sayın Nevayt Akkoşa'da e, Sayın Sebat Tuncay'a çok teşekkür ediyoruz. Alo? Ee, alo. Ha kesildi gibi oldu. Yok <gülüyor> buradayız. Ee, tamam. Toparlıyoruz sadece. Ee, her iki konuğumuza da Çok teşekkür ediyoruz. Ee, geldiğiniz, katıldığınız için. Nebat Hanım en son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son bir 5-6 saniyemiz var. Ee, Ondan sonra... Ben ee, Hı -hı. sadece bir cümle söyleyeceğim. Zaman zaman sertleşmeler olsa da ben iyi bir yere doğru Hı hı. Gittiğimizi düşünüyorum. Hele dün e, başlayan bu yeniden uzaya ilerlemişlik süreci inanılmaz bir umut veriyor. Hı hı. Umarım her şey iyi olacak. E, biz de öyle umuyoruz. E, bugün iki konumuzda telefonla bağlandık kayıtla Bu çok mümkün değildi teknik olarak. Bunun için sevgili Atalaya, <gülüyor> Eli'ye, Ömer'e ve Songil'e çok teşekkür ediyoruz. Bunu sağladıkları için, iki konumuzda Diyarbakır'dan aramıza katabildikleri için. E, hikayenin kadın halinden e, herkese iyi bir gün e, iyi bir hafta sonu, iyi bir cuma günü diliyoruz e, daha barış dolu günlerde e, daha az şiddetli şeyler konuşabilmek dileğiyle hoşçakalın hikayenin kadın hali çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Fulya Ezgi ve Özlem